Merhaba, İslam tarihinden bahsetmeden evvel İslam'ın ortaya çıktığı Arap coğrafyasından ve Arap kavminden biraz bahsetmem gerekiyor. Lakin en başında söyleyeyim ben burada İslam inancına göre bir anlatım yapmayacağım. Birçok inanca, birçok tarihe göre bir sunum yapmaya çalışacağım. Zira İslam deyince Müslümanlara göre durum şöyle. Adem'le Havva'dan beri tek bir din var o da İslam'dır. Yani İslamiyet Muhammed peygamberle veya diğer peygamberlerle ortaya çıkmamıştır. İslamiyet zaten ilk insanlardan beri var olan yegane dindir. Ama insanlar bir takım paganizm inançlarıyla veya şeytanın saptırmalarıyla İslamiyet'e zarar vermişlerdir. Haliyle Allah en son Muhammed peygamber aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i yollayarak İslam'ı tamamı erdirmiştir. Haliyle İslam tarihi öyle Araplarla veya Samilerle başlamamıştır. Fakat bu bir inançtır. Dolayısıyla ben bir tek bu açıdan bir anlatım yaparsam video epey eksik kalır. Haliyle İbrahim'i inançtan, Sami kavimlerden ve İslam'ın ortaya çıktığı coğrafyadan teferruatıyla bahsetmem lazımdır. Genel kanıya göre Araplar Sami kökenlidir ve Sami'lerin ana vatanı Arabistan topraklarıdır. Fakat bunların Arabistan'a nereden geldiği ile ilgili net bir bilgiye sahip değiliz. Tek gördüğümüz, Samilerin hayat şartları zorlaşmaya başlayınca nüfusun da artması sebebiyle M.Ö. 3000 civarında oturdukları yerlerden Afrika'ya, Mezopotamya'ya, Suriye'ye ve diğer bölgelere göç ettikleridir. İlk defa kuzeye çıkan Sami kavimleri Sümerlilerle karşılaşınca Sümer'in gelişmiş gücüne karşı direnemeyip, Sümer hududu çevresinde ve Fırat Nehri etrafında göçebe bir şekilde yaşamak zorunda kaldılar. Birkaç kuşak sonraysa mecburiyetten Sümer'de paralı asker olmayı kabul ettiler. Birkaç yüzyıl içerisinde Samiler hem Sümer'in savaş taktiklerini hem de medeniyetini iyice öğrendiler. Bir yandan da kendi ırklarını korumaya ve asimile olmamaya uğraştılar. Bu sayede Sümer güçten düştüğü dönemlerde çeşitli isyanlar çıkarıp özerk olmaya çalıştılar. Ve en sonunda da Akkad İmparatorluğunu kurdular. Lakin bunlardan daha da önemlisi önce 2725'te Mısır'ın eski krallık çağında Elamlıların kaldeyi işgal etmeleriyle beraber Kuzey Mezopotamya'ya doğru yapılan büyük göç olmuştur. Samiler bu göç sonucunda Asur ve Ninova şehirlerine yerleşmiş ve Orta Asya kavimleriyle de kaynaşmaya başlamışlardır. Buradan itibaren hepimizin iyi kötü okuldan hatırlayacağı bir takım kavimlerden bahsedeceğiz. Fakat bundan önce size dini hipotezden bahsetmem gerekiyor. Örneğin Samiler dedik ama Sami adı nereden geliyor bundan bahsetmedik. İslami kabule göre Sami adı Nuh'un üç oğlundan birisi olan Sam'dan gelir. Taberi gibi birçok kaynakta da Arapların ve Bilimum Antik kavmin kökeni Nuh peygamberin soyuna dayandırılmaktadır. Bilindiği gibi Nuh tufanından sonra dünyada Nuh ve ailesi haricinde kimse kalmadığından o günden itibaren ortaya çıkan bütün kavimler gemiye binen o birkaç kişiden gelmiş olmalı haliyle kimin kimden geldiğini tespit etmek imparatorluklar arasındaki savaşları çözebilmek adına epey önemli kaynağından okumak gerekirse durum şöyle Samın Arap Faris ve Rum adında çocukları oldu ve bunların hepsi iyidir Yafesin Türk Sakalibe, ve Yecuc ve Mecuc adında çocukları oldu. Ve bunlardan hiçbiri iyi değildir. Hamın da Kıpt, Sudan ve Berber adında çocukları oldu. Görüldüğü üzere Araplar Rum'u yani Roma'yı kendilerine kardeş saymışlar. Ve iyi diye adlandırmışlar. Ama Türk'ü Yecuc ve Mecuc birleştirip kötü ilan etmişler. Teferruattan bahsedecek olursak inanca göre Sam'ın yani Sem'in soyu şöyle ilerlemiştir. Sam'dan Efrahşat yani Faris, Efrahşat'tan Şalık, Şalıhtan Abir, Abirden Kahtan, Kahtan'dan da Cürhüm, Yarüp, Hadramut, Ad ve Uman adında 5 erkek çocuk meydana gelmiştir. Kahtan vaktiyle Yemen'e gitmiş ve Devleti Kahtaniye adında bir devlet kurmuştur. Ve Kahtan'ın dili en başında Süryanice iken, zamanla Arapçayı da öğrenmiş ve soyuna Arapçayı nakletmiştir. Şimdi burada birçok isim zikredildi ve bir kısmı tanıdık geldi bir kısmını ise ilk defa duydunuz. Örneğin Ad zaten Ad ve Semut kavmi olayından biliniyor ama diğerleriyle alakalı pek bir bilgimiz yok. Tek bildiğimiz İslami camianın Sami kavim dediğimiz kavimleri Nuh'un oğlu Sem'e dayandırdıkları ve bütün tarihi Arapları merkeze koyup üçe böldükleri. Kaynaklar durumu şöyle özetliyorlar. Üç çeşit Arap vardır. Birincisi Arap-ı Bayide yani nesli tükenmiş Araplardır. Ve Cürhüm gibi evlatların bugüne kadar gelememiş olan soyları bunlardandır. Bu arada Cürhüm kabilesi İbrahim'in oğlu İsmail'e kız vermiş bir kavim diye bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle Cürhüm ve İsmail'in münasebeti sayesinde Arapça ve İbranice'nin karışımı olan yeni bir lisan oluştuğu ve peygamber devrindeki Arapçanın da buradan geldiği söylenmektedir. İkinci Araplar Arabı Aribe yani nesli tükenmişlerden sonra gelenlerdir. Örneğin Kahtani'ler bunlardan biridir ve bunlara orijinal Arap derler. Çoğunluğu Himyeri lehçesini kullanmıştır ve ikametgah yerleri de Yemen'dir. Üçüncülerse Arabı Müstarebedir yani sonradan Araplaşmış Araplar ve Hicaz bölgesinde ikamet etmişlerdir. Yazdığı kadarıyla İbrahim'in oğlu olan İsmail'in dokuz erkek evladı olmuştu ve bunlardan en büyüğünün adı Sabit'ti. Sabit'in soyuysa Mekke'ye kadar uzanmıştı. Hatta peygamberin dedesi olduğu iddia edilen Kusay bin Kilab dahi bu soydan gelmekteydi. Ve bu önemli çünkü Yahudiler yalnızca Yahudilerden peygamber çıkacağını iddia ederler. Hatta peygamber torunu olmadan peygamber olma şansın yoktur. Bu yüzden de Muhammed peygamberi basit bir Arap diye reddetmişlerdir. Onu Yahudi saymamış haliyle nübüvvetini de kabul etmemişlerdir. Lakin böyle yaptığınızda yani peygamberi Kusay bin Kilab'a onu da sabite, sabiti de İsmail'e ve İbrahim'e dayandırdığınızda esasında peygamber zaten peygamber torunu olur ve hiçbir şaibe kalmaz. Lakin öyle olmamış yani genelde kabul etmemiş. Peygamberliğini reddetmiş ve dışlamışlar. Zaten bu yüzden de Medine devrinde peygamber ve Yahudiler arasında epey bir kanlı savaşlar yaşanmış. Ama zaten bunlardan bir dahaki videolarda bahsedeceğiz. Ayrıca bazı kaynaklar Kahtanilerle Arap-ı Aribe'nin birleştiğini ve Adnaniler adında yeni bir kavmin ortaya çıktığını ve Adnanilerin de gelmiş geçmiş en asil en üstün Arap kavmi olduğunu iddia ederler. Hatta Kureyş kabilesi dahi soyunu bunlara dayandırır. Ve peygamber de Kureyş kabilesinden geldiği için hem en asil Araptır hem de tam anlamıyla Arap değildir. Bir yandan da Yahudilik vardır. Haliyle bu Yahudilik sayesinde peygamber olabilmiştir. Yani peygamber ne Hicaz'dan geliyor ne Yemen'den geliyor ne de tam anlamıyla İsrailoğlu. Bir karışıklık var. Bununla beraber Mekke ve Medine çevresinde soyunu Adnanilere dayandıran 20 kadar kabile bulmak mümkündür. Zira en asil onlar olduğu için herkes biz onlardan geliyoruz iddiasında bulunmuştur. Örneğin Hanife, Kureyza, Kaynuka, Hevazin veya Gatafan gibi bir takım kabileler Yahudi olmalarına rağmen soylarını Adnanilere dayandırmışlardır. Ve eğer bu doğruysa bu durumda bütün Mekke ve Medine akraba olmak zorundadır. Hatta peygamber Medine'ye geçtiğinde ve bir takım Yahudi kabileleriyle savaşmaya başladığında kendi akrabalarına karşı savaşmıştır. Veya bütün bu tarih uydurmadır. Zira bütün bu soylar ve hikayeler Nuh'un oğullarına gidiyor ama tarihte gerçek anlamda Nuh'la alakalı bir kayıt yok. Yani Nuh diye bir adam vardı, onun da şöyle evlatları vardı, onlardan da Roma İmparatorluğu, Türkler veya... Diğer bir takım kavimler ortaya çıktı diyebileceğimiz herhangi bir belgeye rastlamıyoruz. Bir tek dini kitaplar ve bir takım hadisler böyle iddia ediyorlar. Ama diğer bütün kaynaklar bununla çelişiyorlar. Ayrıyeten İsmail'le alakalı da bir takım şaibeler var. Yani İbrahim İsmail'i aldı ve Mekke'ye gitti. Orada Kabe'yi inşa etti ve ardından bilmem ne bilmem ne. Bunlar zaten üçüncü videoda ele alınacak. Haliyle şimdilik atlıyorum. Arabistan'ın kuzeyinde ve hududu Şam'dan Fırat'a kadar uzanan bölgede kurulan Sami devletlerinden kısaca bahsetmek gerekirse ilk imparatorluk Akad İmparatorluğu'dur. Bu imparatorluk Şarukin tarafından kurulmuştur ve halkı tamamen Sami değildir. Akad İmparatorluğu kurulduktan kısa süre sonra Sümer şehir devletleri, bu imparatorluğu yıllık vergi vermeye mecbur etmişlerdir ve M.Ö. 2543 yılında Uruk şehri Urnik bu imparatorluğa son vermiştir. İkinci imparatorluk, birinci Babil imparatorluğudur. Bu imparatorluk, M.Ö. 1830'da Amurrulardan Sumu Abum tarafından kurulmuştur. Başkenti Babil'dir ve Babil, Sümercede Tanrı'nın kapısı anlamına gelmektedir. Tevrat'ta da Babel adıyla telaffuz edilmiştir. Bu imparatorluğun en meşhur kralı 6. kral olan Hamurabi'dir. Hamurabi büyük reis demektir ve bu kral adına yaraşır şekilde 280 küsür maddeden oluşan büyük Hamurabi kanunlarını yazdırmıştır. Ayrıca Hamurabi uzun süren hükümdarlığı esnasında Subaru, Elam ve Amurru'ya kadar olan bütün bölgeleri Babil imparatorluğuna katmıştır. Gerçekliği tartışılmakla beraber dünyanın yedi harikasından birisi olan Babil'in ünlü asma bahçelerinin de hatta Babil'in yedi katlı meşhur tapınağının dahi Hamurabi zamanında inşa edildiği söylenmektedir. Ayrıca İslami inanca göre Hazreti İbrahim Hamurabi devrinde yaşamıştır. Yahudi inancına göre de insanlar dünya üzerinde toplamda yedi bin yıldır var oldukları için Adem'den itibaren yaşamış olan peygamberlerin yaşları toplandığında İbrahim'in yaşadığı dönem Hamurabi dönemine denk gelmektedir. Bu sebeple birçok İslami kaynak meşhur kral Nemrud'un esasen Hamurabi olduğunu iddia eder. 1. Babil İmparatorluğu İmparator Şemsudi i zamanında Hitit kralı 1. Murşili önderliğinde Doğu Anadolu'dan güneye kadar inen Etiler tarafından çok zayıf bir duruma düşürülmüştür ve kısa süre sonra da yıkılmıştır. Devam edersek bir de Asur Krallığı var. Bu krallık M.Ö. 2100'den M.Ö. 609'a kadar 1,5 milenyum boyunca ayakta kalmış ve tarihte zalimliğiyle nam salmış bir imparatorluktur. Görüldüğü kadarıyla 1. Babil İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla beraber egemenlik yukarı Mezopotamya'daki Tigir Vadisi'nde oturan Asurluların eline geçti. Diğer adı Salmansar olan Sargon tarafından kurulan Asur Krallığı Mısır'a ve Arap topraklarına kök söktürmüş bir krallıktı. Lakin son kral Asur Balit zamanında Med kralı Kayaksar'la 2. Babil İmparatorluğunu kuran Nabupollasar'ın ortak saldırılarına dayanamayıp tarihe gömüldü. Bunlardan zaten Mısır tarihi videolarımın son bölümlerinde bahsetmiştim. Şimdi inceleyeceğimiz imparatorluk az önce adını andığımız 2. Babil İmparatorluğu. Bu imparatorluk en parlak devrini Nebukadnezar zamanında yaşamıştır. Bu kral M.Ö. 593'te Kudüs'ü fethetmiş ve Yahudilerin kutsal kitaplarının büyük bir bölümünü yattırmıştır. Ardından da 17.000 kadar Yahudi'yi esir almış ve Babil'de çok ağır şartlarda çalıştırmıştır. Nebukadnezar, İsrail kralı Sedekiyah'ı veya Hezekiyah'ı kukla kral ilan etmiş ve Kudüs'te bırakmıştır. Lakin Sedekiyah, İlk fırsatta Mısır firavunuyla anlaşma yapmış ve isyan çıkarmıştır. Hal böyle olunca Nebukadnezar Kudüs'e tekrardan saldırmış ve Sedekiyah'ı öldürüp bütün şehri harabeye çevirmiştir. Birçok kıymetli tapınak da bu esnada yok edilmiştir. Ardından bütün İsrailoğulları Babil'e köle yapılmıştır. Bu durum ileride kutsal kitaplara da yansıdı ve Babil yüzlerce yıl sonra yazılan İncil'de dahi ruhunu şeytana satmış bir fahişe figürüyle resmedildi. Nebukadnezar 42 yıllık hükümdarlığı esnasında önemli galibiyetler almasının da verdiği özgüvenle kendini Tanrı ilan etti ve altından bir heykelini yaptırarak özellikle de Yahudilerin bu heykele tapmalarını sağladı. Lakin kendinden sonra tahta geçen krallar yeterince başarılı olamadılar ve kısa süre içerisinde 2. Babil İmparatorluğu Med İmparatorluğunu yıkıp yerine Pers İmparatorluğunu kuran Kral Kiros tarafından yok edildi. Perslerin Babil'i yıkmasıyla beraber Yahudiler serbest kaldılar ve bu uzun süren esaretten kurtulmalarının sevinciyle hep birlikte ağladılar. Bu ağlayış öyle önem kazandı ki bugün bile Yahudiler bunu temsilen ağlama duvarı dedikleri antik bir yapının önünde bir ritüel şeklinde ağlamaya devam ediyorlar. Ha, bu arada Babil'in son krallarından birisi olan Nabonidus'un annesi Arapların ay tanrısı olan Sin'in bir rahibesiydi. Bu sebeple Nabonidus Arap paganizmine epey bağlıydı. Hatta tahtını terk etmiş ve büyük bir kitleyle Arap topraklarına göç etmişti. Bunlar haricinde M.Ö. 10. asırdan Milattan önce 4. asıra kadar hüküm sürmüş olan inbatiler veya milattan önce 3. asırdan milattan sonra 2. asıra kadar ayakta kalan nabtiler veya nebatiler de Sami kavmin bir devamıdırlar. İnbatiler, Hazreti Davud'un fethettiği fakat Hazreti Süleyman zamanında yeniden isyan çıkarmış bir kavimdirler ve Güney Filistin'de ikamet etmişlerdir. Babil'in Yahudileri zapt etmesiyle beraber güçlenmeye başlamış ve M.Ö. 3. asırda Naptilerle birleşmişlerdir. Naptiler Amaleklerin devamıdırlar ve Hicaz'da Sina Yarımadası'nda yer almışlardır. Naptilere ait kitabeler Aramice yani Pers dilinde yazılmışlardır. Fakat Napti kralların isimleri ve konuştukları dil Arapçadır. Bu devlet Petra şehrini kurup çöllere hakim olmuştur. Lakin milattan önce 60'larda Roma'nın hakimiyeti altına girmiş, milattan sonra 106'daysa Roma İmparatoru Traianus tarafından yok edilmiştir. Kuzey Arabistan'da İslamiyet öncesinde kurulan son ise Tadmür veya Palmir diye bildiğimiz Amalika devletidir. Kuruluşu milattan sonra 130'lara denk gelmektedir. Bu devlet Roma'nın bir vilayetinden ibaret kalmıştır. Lakin milattan sonra 270'te Çocuğunun yerine tahtı devralan Zeynep'in yani Zenobya'nın devrinde bir parlama yaşamıştır. Zeynep Arap ilahı latatapan bir putperestti ve devletin hududunu Irak'a, Mısır'a ve Şam'a kadar genişletmişti. Roma'ya isyan etmiş ve Arap camiasında bir örgütlenme başlatmıştı. Lakin Romalılar birçok kişiye rüşvet vermek ve devlete ajan sokmak vasıtasıyla savaşarak mağlup edemedikleri Zeynep'i Siyasi tuzaklarla mağlup etmişlerdir. Zeynep'ten sonra Tedmir Devleti pek bir varlık gösteremedi. Sessiz kaldı ve İslam'ın ilk yayıldığı günlerde Halit bin Velid önderliğindeki İslam ordusuyla çarpışmayıp herhangi bir savaş yaşamadan İslamiyet'e geçtiler. Bunlar Kuzey Arabistan'ı ilgilendiren ve Araplarla ilişki kurmuş olan Sami Devletleri'ydi. Güney Arabistan'la alakalıysa pek bir şey bilmiyoruz. Onlar daha izole kalmışlar pek bir kayıt tutmamışlar ve tarihte de pek bir varlık göstermemişler. Güney Arabistan'da kurulan devletlerden 3 tane örnek versem yeterli olacaktır. Bunlar Sebe Devleti, Mayiniye Devleti ve Himyiriler. Mayiniye Devleti başkentinin Sana yakınlarındaki Karmayu olması bakımından kıymetli bir devletti fakat tarihte pek de bir varlık gösterememişti. Zaten hemen ardından Sebeler tarafından da yıkılmıştı. Sebeler'de ise öne çıkan tek bir kişi görüyoruz, o da Peygamber Süleyman zamanında yaşamış olan Belkıs. Belkıs'tan sonra bu devlet genelde ticaretle ve ziraatle uğraşmış, yani yine pek bir varlık gösterememiş. Sebelerse milattan M.Ö. 115'te Himyeriler tarafından yıkılmışlar ve kala kala bir tek Himyeriler kalmış. Himyeriler şu açıdan kıymetli, onlar hükümdarları Zünnüvas zamanında Yahudiliği resmi din kabul ettiler ve Zufar yani Reydan şehrinde Hristiyanlığın da özgür bir şekilde dolaşabileceği yeni bir ortam yarattılar. Bu şekilde Araplar hem Hristiyanlıkla hem de Yahudilikle yakından tanışmış oldular. Haliyle ne Arap paganizminden vazgeçebilen ne de tam anlamıyla İbrahimi olabilen yeni bir anlayış oluştu ki bunlara da Hanifler diyoruz. Hanifler daha sonra peygamber zamanında epey önemli bir rol oynayacaklar. Yaklaşık 640 yıllık tarihi esnasında Himyeri devletini 36 hükümdar idare etmiştir. Ve bütün bu tarih esnasında en dikkat çekici olay sonra 523 yılında Himyerileri tamamen Hristiyanlaştırmak için Bizans'ın gönderdiği papazların Himyeriler tarafından idam edilmeleridir. Bizans imparatoru 1. Justinius Himyeri hükümdarını cezalandırmak için Habeşistan'dan aldığı destekle 60 bin kişilik bir ordu göndermişti. Bu ordudaki en büyük komutanlardan biri ise Abrahah adıyla da bildiğimiz meşhur Ebrehe'ydi. İslami inanca göre Ebrehe Yemen'i fethettikten sonra gözünü Mekke'ye dikti ve fillerden oluşan büyük bir orduyla Mekke'ye doğru hücuma çıktı. Ve Mekkeliler bu orduya karşı mukavemet gösteremediler ve Kabe'ye kadar geri çekildiler. Ebre hepsi filleriyle beraber Kabe'ye kadar girdi. Allah'sa tam o esnada binlerce Ebabil kuşu gönderdi ve Ebabil kuşları ağızlarında taşıdıkları taşları gökten bırakarak adeta taşların mermi gibi inmesiyle bütün bir orduyu mahvettiler. Böylece Allah Beytullah'ı yani evini korumayı başardı. Müslümanlar bu olayı Fil Vakası diyebilirler ve Kur'an'da da bununla alakalı ayetler vardır. Lakin bir tek ayetler değil çelişkiler de vardır. Zira Ebrehe'nin Mekke'ye saldırdığını söyleyen hiçbir kaynak yok. Hadi saldırmış olsa dahi kuşların bıraktığı taşlarla yenildiğine dair bir rapor yok. Ayrıyeten İslami camia bu olayın 570'te yaşandığını iddia ediyor. Yani peygamberin doğduğu dönemde ki bu da bir mucizedir diye ifade ediliyor. Lakin tarihi kaynaklar Ebrehe'nin sonra 553'te öldüğünü gösteriyorlar. Yani Ebrehe 17 yıl sonra mezardan kalkıp fillerden oluşan bir orduyla Mekke'ye yürümüş olamaz. Kaynakların yazdığına göre Ebrehe Yemen'i fethettikten sonra bir darbe yapmış ve tahta geçmiş. Tahta geçtikten sonra ise kısa süre içerisinde ölmüş. Ve taht yani hüküm ondan devam etmiş. Hatta Yemen halkı Ebrehe ve soyunu hiçbir zaman hükümdar kabul etmemiş. Birçok defa isyan çıkarmışlar ve sonra 575'te Ebrehe soyundan gelen son hükümdar Masruk'u öldürüp tahtı İran'a bırakmışlar. Yani peygamber doğduğu esnada Yemen ve civarı zaten İran İmparatorluğuna aitmiş. İslam tarihi ve Araplar için son derece önemli olan diğer bir olaysa Seylül Armdır. Bu olay Araplar için milat kabul edilir ve tarihi buradan itibaren başlatırlar olay şöyle milattan sonra ikinci yüzyılda Güney Arabistan'ın neredeyse tamamını sulayan mağripteki arm seddi yıkıldı ve bu seddin yıkılmasıyla birçok kasaba birçok köy sular altında kaldı ardından da su yokluğundan bir kıtlık başladı kuraklık baş gösterdi ve halk bunun tanrının bir cezalandırması olduğuna inandı ardından da topraklarını terk ettiler yani tam anlamıyla bir kavimler göçü yaşandı. Seylül Arm olayından sonra Kahtanilerin büyük bir kolu olan Kehlan kabilesindeki birçok aşiret kuzeye doğru göç ettiler ve bu kollar Irak, Suriye ve Necid taraflarına dağıldılar. Uzun süre göçebe yaşayan ve tam anlamıyla bir yer yurt edinemeyen Araplar bir süre sonra saldırganlaşmaya ve çeşitli yerleri işgal etmeye başladılar. Pers ülkesinde 2. Şapur baştaydı ve 2. Şapur daha anne karnındayken sembolik bir şekilde taç giymişti. Zira o daha doğmadan bir ay önce babası Hürmüz ölmüştü. Haliyle Şapur 16 yaşına gelip de kendi zekasını kullanmaya başlayana kadar İran toprakları iktidar meraklısı valiler tarafından yönetilmişti. Araplar da bu iktidar zayıflığını fırsat bilip birçok bölgeye yerleşmişlerdi. Bu göç eden gruplar önemli. Zira daha sonra Mekke ve Medine'de göreceğimiz hemen her kabile buradan geliyor. Örneğin Umman'a giden kola Umman bin Amir diyoruz. Veya Yesrib'e yani bugünkü Medine'ye giden kola Sahlebetül Ankâ bin Amir diyoruz. Bu koldan Hazrek ve Evs kabileleri meydana gelmiştir. Ki ileride Muhammed peygamber de bunlarla epey bir savaşacaktır. Mekke'ye gidip Huzay'a kabilesini meydana getiren kol Harise bin Amir'dir. Ayrıyeten bu kollardan en öne çıkanlar Suriye'ye gidip Gassan emirliğini kuran Cefne bin Amir ve Irak'a gidip Hire emirliğini meydana getiren Beni Lahım'dır. Hire Arap Devleti hem Türklerle hem de Romalılarla epey bir mücadele etmiştir. Aynı şekilde Türkler de hem Sasanilerle hem de Araplarla epey bir çarpışmışlardır. Buradaki olay şöyle, Sasaniler Arapları Roma'ya karşı mücadele etmek için kullanıyor. Roma'da Türkleri Araplara ve Sasanilere karşı kullanıyor. Böylece iki büyük imparatorluk, iki ufak devleti veya beyliği sürekli meydan muharebesiyle çarpıştırıyor. Haliyle ne oluyor? Araplar hem Türk düşmanı oluyorlar. En başında gösterdiğim kaynak buna örnektir. Türklerden hiçbiri iyi değildir diyen anlatımlar türüyor ama aynı zamanda Peygamber devrinde ve sonrasında Türkler savaşçı millettir, cesurdur diyen bir takım hadisler ortaya çıkıyor. E o kadar mücadele edince hem rakibe saygı duyuyorsun hem de bir yandan nefret ediyorsun. Bu normaldir. Ama Hire devleti en çok yine bir Arap beyliği olan Gassani'lerle mücadele etti. Zira büyük imparatorluklar öyle istiyorlardı. Hire ve Gassani devletleri peygamber dönemindeki politik durumu anlamamız için epey önemlidir. Şöyle ki Gassani devleti milattan sonra 220'de kuruldu ve emirlerden biri olan El Haris bin Cebele asalet unvanı alıp kabile başkanlığına getirildi. Gassanililerin son emiri ise Hristiyanken zoraki bir şekilde Müslümanlığa geçen fakat peygamber öldükten hemen sonra tekrardan Hristiyanlığa geçip Bizans'a kaçan Cebele bin Eyhem'di. Hire Devleti ise önce reisleri Fehim bin Ghanem zamanında Bahreyn'e yerleşmiş, ardından da Malik bin Fehim zamanında Irak'a doğru ilerleyip Anbar şehrine hakim olmuşlardı. Lakin asıl hakimiyet Bizans'ta ve Sasanilerdeydi. Hatta Susan Weiss Bayer'in anlattığına göre 4. yüzyılda Arap toprakları tamamen Pers askerleriyle dolup taşmış vaziyetteydi. oryantalist bir zihniyetle inceleyecek olursak bu durum, İleride İslamiyet'in zerdüştilikten niçin bu kadar esinlendiğini göstermektedir. Devam edelim. Hire Devleti esasen yayılmacı, büyümek isteyen, toprak isteyen bir devlet değildi. Daha ziyade mala, mülke, paraya kıymet veriyorlardı ve az önce anlattığım Tedmir Devleti'nin de sahadan ayrılmasıyla beraber Hire Devleti Sasani'lerle özellikle Bizans topraklarına epey bir saldırı düzenledi. Bu esnada... Baya bir yağma yapıldı, ganimet toplandı, Hire devleti resmen zenginliğe kavuştu ama bu zenginlik onlara kalıcı bir imparatorluk tanımadı. Zira peygamber öldükten sonra Halit bin Velid zamanında Yuşa bölgesinde yapılan muharebede son hükümdarları Münzir'in de öldürülmesiyle Hire devleti tarihe karıştı ve bütün tebaası da İslamlaştı. Diğer bir önemlilik olsa Kinde emirliğini kuran Beni Kindeliler'dir. Bunlar önce Bahreyn'e ve Yemame'ye ardından Hadramut bölgesindeki Kinde şehrine ve en sonunda da Medine'ye yerleşmişlerdir. Kindeliler milattan sonra 400'lerde Hucur bin Amr'ın birçok kabileyi kendi kabilesi altında toplamasıyla büyük bir emirlik haline gelmişlerdir. Lakin milattan sonra 633'te yine Halid bin Velit önderliğinde İslam'a geçirilmişlerdir. Bu arada meşhur İmrül Kays da kinde emirlerinden biriydi. Hatta bazı ateist yazarlar İmrül Kays'ın kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı şeklinde bir şiirinin olduğundan ve bu şiirin Kur'an'da Kamer suresinde birebir kopyalandığından bahsederler. Evet Arapların nereden geldiğini ve Sami kavmin hangi önemli aşamalardan geçtiğini görmüş olduk. Şüphesiz bütün bu beylik veya devletler apayrı bir videoyu hak ediyorlar. Lakin öyle yaparsak peygamberin doğumuna gelene kadar bir 10 video çekmem gerekirdi. Bu sebeple bu kadar özet yeter bence. Bunca genel bilgiden sonra geriye bir de Arap coğrafyasını incelemek kaldı. Ki bu epey önemlidir. Zira halkların karakterini ve hukukunu tayin eden yegane etken bulundukları bölgenin doğal şartlarıdır. Örneğin Mısır için Nil Nehri ciddi bir öneme haizdir. Öyle ki Mısır'ın diğer kavimlerce verilen adı Nil ülkesidir. Fakat Mısır eşi benzeri olmayan bir medeniyetti ve antik dünyanın kalbiydi. Arabistan ise tam tersiydi. Antik krallardan hiçbiri bu Almanya'nın 6 katı büyüklüğündeki çöle saldırmak niyetinde olmamışlardı. Çünkü Arabistan'da antik dünya için olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir zenginlik yoktu. Firavun Sesostris veya Büyük İskender gibi bazı insanlar Arabistan sınırına kadar saldırmışlardı ama bundaki tek gerekçe bütün dünyaya hakim olmak istemekti. Onlar hiçbir zaman çöldeki kavmi ciddiye almamışlardı. Bu sebeple Arap adı tarihte her zaman çapulcu veya bedevi manasında kullanılmıştır. Neticede Arap coğrafyası su kıtlığı olan, epey büyük bir bölümü çölden ibaret olan ve etrafı dağlar ve kayalarla çevrili, yani yaşaması pek de keyifli olmayan bir coğrafyadır. Normaldir ki bu türden bir coğrafyada yaşayan her halkta olacağı gibi, Araplar da agresif, en ufak bir gölge veya su birikintisi için kavga edebilecek, sürekli yaşam mücadelesi veren bir kavim olmuşlardır. Tarihe bakıldığında, Bedevilerin pek de mala mülke düşkün olmadıkları, daha ziyade Vikingler gibi bir yaşam tarzı olarak yağma yaptıkları görülüyor. Her ne kadar paradan hoşlansalar da kocaman saraylar veya birkaç tonluk heykeller pek de umurlarında olmamış. Zira Bedeviler tam anlamıyla bir soyguncu hayatı yaşarlar. Kervanlara baskınlar düzenleyip, bir takım ufak kasabalarda yağma yapıp, halkı gasp edip ondan sonra çöle geri dönerler. Haliyle bu adamlar bir yerde sabit kalmazlar. Sürekli göç ederler. Göçebe hayatı yaşarlar. Ve bu yüzden taşınabilir mallar kıymetli olmuştur. Yani adam bir sarayı veya heykeli ciddiye almaz. Zira taşıyamaz. O yük hayvanlarıyla, deveyle taşıyabileceği şeyleri toplar ve çadırda yaşar. Zaten bu yüzden skenites yani çadırların altında yaşayanlar adıyla adlandırılmıştır. Bedevi kavramı da buradan gelir. Arabistan'da bitki ticareti namına da pek bir şey yapılmamıştır. Zira hurma ve akasya gibi 3-5 tane bitki haricinde pek bir şey yetiştirme şansınız yoktur. Bu sebeple Araplar genelde bir bölgeye yerleşmiş ve orada vahalarda özellikle bir yerleşim yeri kurmaya çalışmışlardır. Bedevi olanlar çölde ayrı ayrı yaşarken toplumlaşmaya, merkezileşmeye çalışanlar da kendi aile ve akrabalarıyla bir bölgeye hakim olmuşlardır. Bunlar genelde ya kıyılarda, ya da vahalarda ikamet ederken koşulların da el vermemesi sebebiyle fazla kalabalık olamamışlardır. Zira bir vahaya on bin tane adam sığmaz. Haliyle her kabile kendine özel bir bölgede yaşayıp kendine özel bir tanrı geliştirmiştir. Tıpkı Antik Mısır'ın milattan önce 4000'lerde olduğu gibi nome nome eyaletlere ayrılması gibi. Onlar da her nomeye ayrı bir tanrı koymuşlardı ve bütün nomeler birleştiğinde Kral Narmer önderliğinde bütün tanrılar Mısır mitolojisini oluşturmuşlardı. İşte Araplarda da durum böyleydi. Her vahada her bölgede başka bir kabile vardı. Her kabile kendine özel bir hukuka ve dine sahipti. Fakat zamanla bu kabileler Mekke, Medine veya Yemen gibi bölgelerde birleşip karma kültürler geliştirmişlerdi. Ama genel baktığımızda Kuzey Arabistan'la Güney Arabistan arasında epey bir fark vardı. Yani Araplar bir tek dışarıya kapalı değillerdi, içeriye de bir yerde kapalı olmuşlardı. Bu dağınık vaziyet yüzünden Araplar tam anlamıyla bir imparatorluk kuramadılar. Ama aynı zamanda asimile de olmadılar. Kendi özgürlükleri, kendi anlayışları, yaşam tarzları en ön plandaydı. Candan bile kıymetliydi. Ama büyük imparatorluklar işte Mısır Roma veya diğer Sami kavimler elbette Araplardan istifade ettiler. Ayrıyeten Araplar her ne kadar özgür kalıp tıpkı Antik Mısır'da olduğu gibi özgün bir kültür yetiştirmiş olsalar da bu kültür kabileden kabileye ve bölgeden bölgeye değişime uğramıştı. Yani diğer imparatorluklar Araplarla gerçekten ilgilenmişti ama tabii ki sömürmek babında. Örneğin Yahudiler dini inancı biraz şekillendirmişlerdi. Roma iç siyasete el atmıştı ki bu başka bir videonun konusu zira peygamber devrinde bile Roma Arabistan topraklarıyla biraz uğraşır vaziyetteydi. Sasani'ler askeri vaziyeti ele almışlardı. Yani Arap topraklarında hemen her imparatorluk at koşturuyordu ve Araplar asimile olmamak için kendi kabile bağlarına sıkı sıkıya bağlanmışlardı ama tabii ki etkilenmemek elde değil. Ayrıyeten burada asabiye sistemi epey önemli, asabiye sistemini anlamadan Arap toplumunu ve kültürünü anlamak imkansızdır ama zaten bu konu ikinci videonun konusudur. Bu yüzden şimdilik değinmeyeceğim. En meşhur iki şehir olan Mekke ve Medine'de bile durum böyledir. Medine ekseriyeti Yahudilerden oluşan ve Şagaret, Evsit ve Kureyza gibi 3 büyük Yahudi kabilesinin kontrol ettiği bir şehirdir. Ve İslam öncesi adı Yesrib'dir. Medine, Mekke'ye kıyasla daha şehirleşmiş bir biçimdedir. Zaten Medine kelimesi de şehir anlamına gelir. Mekke ise sağında Yemen, solunda da Suriye olmak üzere tam orta bölgede yer alıyordu ve toprakları tarım için elverişli olmadığından ticaret merkezi yapılmıştı. Bu arada Mekke'nin antik Yunanca verilen adı Makoraba'dır. Bu kelime Sabi lehçesinde mabet anlamına gelmektedir. Bu mabet ile kastedilen şey ise muhtemelen Kabe'dir. Kabe ise şeklinin de gösterdiği gibi küp anlamına gelmektedir. Özetle Mekke dendiğinde karşımıza iki figür çıkmaktadır. Birincisi bütün Arap topraklarından birçok kabile ve putun Mekke meydanında bir arada korunduğu ve hemen her kabilenin her yıl düzenli bir şekilde buraya hac yapmaya geldiği yani Mekke'nin Kudüs gibi dini bir merkez olduğu... 2- Konumu itibariyle Mekke'nin ticari bir merkez görevi gördüğü, öyle ki ticaret yapabilmek için dört bir yandan gelen birçok tüccarın devasa kervanlarla Mekke'ye geldiği ve sırf ticaretin daha serbest yapılabilmesi için bütün kan davalarının ve savaşların yasaklandığı yasak aylar dediğimiz 4 aylık bir süreç esnasında Mekke'ye oluk oluk altın aktığı, bu açıdan Mekke uğrunda sürekli savaşılan ve en kuvvetli Arap kabilelerinin elde etmeye çalıştığı bir şehir haline gelmiştir. Şehirleşme bakımından Medine kadar yükselmiş değildir. Hatta bir kasaba bir taşra seviyesindedir. Lakin Mekke'yi elinde tutan kabile civar toprakları da elinde tutar. Ama ne Mekke ne de Medine en gelişmiş Arap şehirleri değillerdi. Tabi gelişmişlik nereden baktığımıza göre değişir. Yani sanat mı, hukuk mu, güvenlik mi veya din mi? Abul Feda'nın sayımına göre peygamber devrinde Arabistan'da toplamda 42 şehir vardı. Ve bunlardan en iyisi, en gelişmişi Yemen'di. Zaten Yemen, Arabia Felix yani Mutlu Arabistan diye adlandırılır. Zira refah seviyesi en yüksek olan Arap şehri Yemen'dir. Ve Yemen'de kayıtlara göre peygamber devrinde Toplamda 164 kasaba bulunmaktadır. Bununla beraber Yakobitler diye bildiğimiz Yakubiler de birçok havra ve sinagog inşa ettirmiş, Ayriyeten kitab-ı mukaddesi Arapçaya tercüme ettirmişlerdi. Bu yüzden Araplar ne tam İbranilerdi ne de tam anlamıyla putperestlerdi. Arada kalmışlardı. Böylece birçok inanca karşı toleranslı olmayı da öğrenmişlerdi ve Mekke tam anlamıyla dinin merkezi olmuştu. Hatta Kabe'de direkt Meryem Ana'yla ve İsa ile alakalı putlar bile vardı. Dolayısıyla Mekke'li müşrikler o kadar da din düşmanı veya yobaz değillerdi aslında. Hatta dini ticarete alet etmişlerdi ve birçok dinden birçok kabileyi Mekke'de ağırlamaya başlamışlardı. Bununla alakalı panayırlar, hatta önemli kervanlar ve kutlamalar, festivaller zaten epey meşhurdur. Diğer videolarımızda da bunlardan bahsedeceğiz. Ama burada anlamak gereken şey şu. Peygamber devrinde o kadar da din zulmü yoktu. Tek din zulmü esasen İslamiyet'e karşı uygulanmıştı. Ve o dönemde Mekke'yi elinde tutan yani dine zulmetmeye kalkan kabile Kureyş kabilesiydi. Kureyş bir araya gelenler demektir. Ve Yunanca karşılığı da Korisites'tir. Bu isim Peygamberden birkaç kuşak önce Kusay bin Kilab önderliğinde Mekke'de birçok kabilenin tek bir liderin adı altında toplanmasıyla oluşturulmuştur. Ve ardından Kusay bin Kilab ve onun soyu Mekke'ye hükmetmiştir. Peygamberin dahil olduğu Haşimi ailesi de Kureyş'in bir koludur. Kusay bin Kilab Mekke'yi bir cumhuriyet yapmıştır. Hatta bir yerde demokrasiyi bile getirmiştir. Zira Darün Nedve adı verilen ve heyetin toplandığı bir bina inşa ettirmiştir ve halkla alakalı önemli kararları halkın önde gelenleriyle yani bir nevi vekilleriyle toplanmış ve hep beraber almıştır. Bu önde gelenler elbette bir kabile veya aile reisiydi lakin eğer arkalarında halkın desteğini alamazlarsa bir kıymetleri yoktu. Halk veya kabile eğer reisten memnun değilse o reisi indirip başka bir reis tayin etme hakkına sahipti. Ayrıyeten her ne kadar Kureyş Mekke'ye hükmetse de diğer kabilelerle ortak karara varamadığı takdirde kendi bildiğini okumuyordu. Kusay bin Kilab Mekke'yi Mekke, Mekke yapan kişidir. Ve Ukkas panayırı gibi birçok panayır ve Mekke ile alakalı birçok önemli şey Kusay bin Kilab sayesinde oluşmuştur. Hatta Kusay bin Kilab'ın Mekke'de Kabe'yi inşa ettirdiğini ve burası bizim evimiz olacak diyerek çevresine de kendi evini inşa ettirdiğini ve daha sonra diğer önde gelenlerin de kendi evlerini Mekke'nin etrafına inşa etmeye başladığını ve Mekke'nin bu şekilde basit bir bölgeden şehre doğru evrilmeye başladığını söylerler. Lakin bunlar sonraki videolarda ele alacağımız şeyler. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond, ikinci videoda görüşmek üzere.